383. konu, Abdullah bin Revaha'nın halkı şehit olmaya teşvik etmesi, sahabe ordusu Maana vardı, orada, Heraklin Rumlardan 100.000 kişiyle Belka Nahiyesindeki Meaba geldiğini ve Malik bin Zane'nin kumandası altında Lahme, Cüzam, El Elkayn, Behra ve Beli kabilelerinden de 100.000 kişinin ona iltihak ettiğini öğrendiler, Orada iki gece kaldılar ve Hazreti Peygamber'e bir mektup yazarak, Hazreti Peygamber'i durumdan haberdar ettiler ve ne emrettiğini sordular. Abdullah bin Revaha ise, arkadaşlar, siz şehit olmak için çıktınız. Biz sayımızla savaşmıyoruz. Silahlarımızla da savaşmıyoruz. Biz, Allah'ın bize ihsan ettiği bu din sayesinde savaşıyoruz. İlerleyin, şüphesiz Allah iki şeyden birini verecektir. Ya galip, ya da şehit olacağız. ''Bunların ikisi de güzeldir.'' dedi. Bunun üzerine, ''Vallahi doğru söylüyor.'' dediler ve ilerleyerek Belka sınırına girip Heraklin Rum ve Araplardan oluşan ordusuyla Meşarif adlı köyde karşılaştılar. Düşman iyice yaklaşmak istedi. Fakat Müslümanlar muteye çekilerek orada savaşa hazırlandılar. Sağ kanada Beni Uzre kabilesinden Kutbe Bin Katade'yi, sol kanada Ensardan Abaye Bin Mali'yi kumandan yaparak savaşa başladılar. Zeyd düşman mızrakları altında can verinceye kadar, Hazreti Peygamber'in sancağını bırakmadı, sonra Cafer sancağı aldı ve ölünceye kadar savaştı, derler ki, savaş meydanında atını öldüren ilk Müslüman odur.